Elhamdülillahi Rabbil alemin. Və salatu və selamu Resulina Muhammedin və ələ əlihə və sahbihə ecma'in. <Sessizlik> Muhterem kədəşlerim, <Sessizlik> bugün konumuz kitaplara iman. İlahi kitaplardan söz ediyoruz. Allah Azze və Celle'nin seçtiği özel insanlara, yani Resullere, Nebilere göndermiş olduğu, kendi buyruğunu ihtiva eden ve insanları karanlıklardan aydınlığa çıkarmak üzere rehberlik eden kutsal metinlerden bahsediyoruz. Kutsal metinler ya da ilahi kitaplar peygamberlere indirilen özel bilgilerdir. Herhangi bir insanın yazdığı e, kaynağı referansı her ne olursa olsun Eğer peygamber değilse onun yazmış olduğu kitaba biz kitap dini literatürü de akayet literatüründeki kitap ismini kullanamayız. Bu bir kitaptır. El kitaptır ya da kitabullah'tır. İlahi kitaptır. Kutsal kitaptır. Diyemeyiz. Bizim akide esaslarımızdan biri olan kitaplara iman prensibi böyle bir arka planı taşır. Kur'an-ı Kerim'de de Zaten Nisa 136. ayet. Daha benzer birçok ayet-i kerime var. Bizlere Allah'ın kitaplarına iman etmeyi bir yükümlülük olarak, iman sorumluluğu olarak yükler. Esteybilillah ya eyullezine amanu aminu billahi ve resulihi ve'lkitabi'llezinezzele ala resulihi ve'lkitabi'llezine enzele min qabl. Ve men yekfur billahi ve melaikatihi orusuluhu ve yevmi'l ahiri faqad dalla dalalan ba'ida. Subhanallahu alazim. Ey iman edenler, Allah'a, Resulüne ve Resulüne indirdiği kitaba iman edin. Ondan önde, ondan önce indirdiği kitaba da iman edin. Kim Allah'ı, meleklerini, kitaplarını, resullerini ve ahir günü inkar ederse, reddederse, o kimse çok uzak Artık kapanmaz bir, arası kapanmaz bir uzaklıkta sapkınlığa düşmüştür. Yoldan, çizgiden, istikametten sapmıştır. Kitaplara iman esası Kur'an-ı Kerim'de belirttiğim gibi, gerek topluca ve kütübihi formunda, Allah'ın kitapları formunda, gerekse el kitap formunda, gerek Efendimiz sallallahu aleyhi ve selleme indirilen Kur'an, Kur'an-ı Kerim'de onun birçok adı vardır. Yaklaşık 50 tane ismi var Kur'an-ı Kerim'in. Sıfat ismi bunlar. Gerekse diğer peygamberlere indirilen kitaplar sadedinde, Musa'ya indirilen kitap, İsa'ya indirilen İncil, Yahudilere indirilen Tevrat, Davud'a verilen Zebur misali, İbrahim'in sahifeleri, Musa'nın sahifeleri misali çeşitli ayetlerde Allah Azze ve Celle'nin e, enbiyaya bir kısım ilahi Bilgileri, buyrukları ihtiva eden sahifeler, kitaplar, nurlar indirdiğini görüyoruz, biliyoruz. Ve bunlara da şeksiz, şüphesiz iman ediyoruz. Bu kitaplar bu peygamberlerin kendi elleriyle yazdığı ve çıkıp insanlara bunlar Allah'ın kitaplarıdır. Dedikleri eserler değildir. Hani Bakara suresinde anlatılır ya. elleriyle kitapları yazıp ondan sonra da piyasaya çıkıp işte bu Allah katındandır diyenlere yazıklar olsun. İsrail oğulları hahamlarıyla ilgili, İsrail oğulları ile ilgili bir kınamadır bu. Kendileri güya kutsal kitaba yorum yazıyorlar. Mişna'ydı, işte Gemara'ydı, buna benzer yorumlar. Zaman içerisinde bunlar üstelik kutsal kitapla çatışıyor. Yani Tevrat külliyatıyla yahut Tora ile, Tevratla diyelim külliyat demeyelim de çatışıyor. Ya da diğer peygamberlerin sözleriyle, öğretileriyle çatışıyor, çakışıyor çatışıyor. Ondan sonra da buna rağmen insanları bu kitaplara bunlar Allah'ın buyruklarıdır diye çağırıyorlar. Tam bir efendim çarpıtma, yanıltma. Kur'an-ı Kerim mesela bu sadette Tevrat'ta kısasla ilgili hükümleri anlatır değil mi bize? Biz onlara göze göz, dişe diş, cana can, kısası yazdıklar Ehli kitapla yani Yahudilerle ilgili olarak. Ve bugün bildiğimiz Tevrat, Tora nüshalarında da bizzat Kur'an'ın belirtmiş olduğu bu kısas hükmü, bu belli cezalar, bizzat cana can, dişe diş, bu kısas hükmü Kur'an'daki gibi açıkça yer alır hala Ama Yahudi kutsal kitap yorumcularının Rabbani yahut Rabbi dedikleri grubun oluşturmuş olduğu yorum ya da bizdeki efendim belki karşılığıyla fıkı geleneğinde tabi onların geleneğinden söz ediyoruz. Ne vardır? Bu cezalar yerine diyet vardır. Yani bunlar yumuşatılmış para cezasına çevrilmiştir. Mesela Zina eden evli insana rejim cezası, taşlanarak öldürülme cezası e, bizzat e, Yahudilik şeriatında olan bir şeydir. Böyle bir olay vuku bulduğunda Yahudiler bunu uygulamamıştır. Efendimiz'e bu mesele arz edildiğinde Yahudilerin foyası ortaya çıkmıştır. Ceza olarak uyguladıkları şey nedir? Yüzüne kara çalmak, insanlara teşhir etmek bu şekilde... Ya onu ayıplamak ceza buymuş Allah'ın verdiği cezayı bu şekilde rafa kaldırıyorlar kendileri durumu kotarmak adına e, bu şekilde daha hafif geçiştirici bir ceza uyguluyorlar. İşte bunlar kendi elleriyle yazdıkları kendilerince durumu kurtarmak adına konjektüre göre pozisyona göre şeriat belirliyorlar adı yorum ama şeriat işlediği görüyor. Üstelik kendi elleriyle geliştirdikleri şeriat, fıkıh, yorum her neyse Allah'ın kitabının yerine geçiyor. Ve insanlar Allah'ın kitabındaki açık hükmü sadece bu yorum yahut şeriat, Rabbi yorumlar Efendim nedeniyle uygulayamıyor, bilmiyor. Çünkü onlara göre özellikle Yahudilerde işte Talmud külliyatı denen bu kutsal kitap yorumları Mişna, Gemara, kutsal kitap kadar ya da Tora kadar, Tevrat kadar geçerlidir. Bunlara iman da bir iman esasıdır. Talmud'u kabul etmiyorum ben Allah'ın kitabına dönmek istiyorum diyen bir adam. Onlara göre kafir olmuş olur. Dolayısıyla evet hiçbir ilahi kitap peygamberin kendi eliyle, kendi bilgisiyle, deneyimleriyle, vizyonuyla yazmış olduğu bir şey değil. Kendisine Allah tarafından indirilmiştir. Kitapların böyle bir özelliği vardır. Bu ayet-i de Nisa 136 dikkat çekiyor. وَالْكِتَابَ اَلَّذ۪ي اَنْزَلَ مِنْ قَبْلِ Önceden Allah'ın indirdiği, Peygamberin yazdığı ya da zaman içerisinde ürettiği bilgi değil. keza burada وَالْكِتَابَ اَلَّذ۪ي اَنْزَلَ مِنْ قَبْلِ denmesi, kütüp değil de kitap denmesi, önce indirdiği kitaba denmesi, Yani İbrahim'in sayfelerinden tutun, Hz. Musa'nın sayfelerinden tutun, Tora, Zebur'dan tutun, İsa'ya gönderilen İncil'den tutun. Efendimiz'den önce indirilmiş kitaplara, Kur'an'ın bu ayette özellikle kitap diye tekil bir ifade kullanması da manidardır. Bu neyi gösterir? Aslında bütün ilahi kitaplar tek bir kitaptır. İlahi kitapların bütünlüğünü gösterir. İlahi kitapların aynı kaynaktan olduğunu İlahi kitapların birbirleriyle çatışmadığını, birbirlerini yalanlamadıklarını, birbirlerini doğruladıklarını gösterir. Nesh teknik bir meseledir. Onun ayrı bir izahı vardır. O yalanlamak değildir. Hükmü dolmuş bir meselenin yahut miadı dolmuş bir hükmün süresinin dolduğunu bildirir. ikinci gelen hüküm, nesh eden hüküm. Evet. Zaten bütün peygamberler de aynı zincirin birbirine eklemlenmiş halkalarıdır. Ayrı ayrı zincirler, ayrı ayrı kaynaklara, köklere bağlanmış zincirler değildir. Aynı kaynaktan gelen, aynı zincirin birbirine eklenmiş, birbirinden kopuk, birbiriyle çatışık, dağınık değil, tutarlı, bir bütünlük içinde zincirin halkaları gibidirler. Mesela Ali İmran suresi 81. ayet-i kerim olması lazım. Ne buyuruyor Allah Azze ve Cell? Allah Azze ve Cell peygamberlerden almış olduğu ahd-u misakı, kuvvetli sözü taahhüdü bu ayet-i kerimede bize anlatıyor. Peygamberlere Allah Azze ve Celle ne diyor? Size kitap hikmet verdikten sonra, sizden sonra, sizin yanınızda bulunan ilahi bilgiyi, kitabı, hikmeti doğrulayan bir peygamber geldiğinde, o peygambere iman edip destek olacak mısınız? İki şey. Sizden sonra gelen bir peygamber, sizin getirdiğiniz kitabı, ilahi buyruğu doğruluyor. Şimdi sizin, bana vermeniz gereken söz şudur o peygambere iman edip o peygamberi destekleyecek misiniz? Onlar da diyorlar ki kesinlikle ya Rabbi söz veriyoruz bizden sonra göndereceğin peygamberleri destekleyeceğiz. Bu sadece Hazreti Peygamber Efendimiz Muhammed Mustafa'ya has bir durum değildir. Bu her bir peygamberin ardından gelen peygamberle ilgili bir taahhüttür. Yani Nuh Kendinden önce gelen peygamberleri onayladığı gibi. Kendinden sonra gelecek olan peygamberleri de ne yapmıştır? Onaylamıştır. Kendi kavmine onların bilgisini verip aman ha benden sonra şöyle bir nebi gelecek. O nebiye de iman edin. Ola ki siz ya da sizin nesilleriniz o peygamberle karşılaşır. Biz böyle bir peygamber duymadık etmedik. Bizim bildiğimiz tek bir peygamber var o da Nuh'tur diye sakın böyle bir saplantıya çıkartın kapılmayın dercesine adeta her bir peygamber hem kendinden önceki kitapları peygamberleri tasdik eder bu ve benzer birçok ayette olduğu gibi hem de kendinden sonra gelen peygamberlerle ilgili kavmine hem ilanda bulunur hem de onlardan da Allah'ın kendilerinden almış olduğu taahhüdü alırlar. Bu da peygamberlerin kendinden önceki halkalara bağlanarak zincire eklendiğini Ve kendinden sonra bağlanacak halkaları da ikrar ederek bu zincirin Efendimiz'e kadar devam edeceğini ikrar etmesidir. Nöbüvvet böyle bir şeydir. başıyla ile sonu arasında asla bir tutarsızlık, bir kopukluk söz konusu değildir. Çünkü ilahi bilgi, ilahi buyruk bir bütündür. Bunlar Allah'ın peygamberleri, elçileridir. Allah'ın temel buyrukları değişmeyeceği için Peygamberlerin de tebliğleri değişmez. Dolayısıyla bu peygamberler arasında bir çatışma, bir çelişme de olmaz. Zamana, kültüre, muhide göre inmiş olan temel değil, talih hükümler vardır. Nesh bu hükümlerde caridir. Temel hükümlerde cari değildir. Efendim domuz eti Hristiyanlıkta helal. Hayır domuz eti Hristiyanlıkta helal değil. Pavlusçu Hristiyanlıkta helaldır Bu da geçerli değildir. Normalde Hazreti İsa Yahudi şeriatını değiştirmek, neshetmek yasa bitti. Bundan sonra sadece Mesih'e iman dönemi demekle insanları dinin, şeriatın yasalarından azat etmekle görevlendirilmiş bir peygamber değildir. Aksine Hazreti İsa'nın böyle bir beyanı olmamıştır. Matta'da ki Hristiyan kabulüne göre matta Havaridir. Her ne kadar Matta İncil'i bizzat Havari Matta'nın yazdığı İncil değilse de ama bugünkü Hristiyanların da kabul ettiği 4 kanonik İncil'den biri olan Matta'da da Hz. İsa Yahudi şeriatını yinelemiştir. Adam öldürmek, ceza, zina bütün bunlara varıncaya kadar Tevrat'taki yasaların altını çizmiş ve kendisi de o yasaların uygulayıcısı takipçisi olduğunu orada deklar etmiştir. Bu bakımdan Pavlus'un sonradan geliştirmiş olduğu, işte ilk günah, esaret, fidiye keffaret, aklanma, uzlaşma şeklinde sonradan Hristiyanlık teolojisine geçmiş olan Pavlusçu kavramlar, söylemler bunlar aslında hem Yahudiliğin yani hem Museviliğin hem İseviliğin dibini oyan, içini boşaltan yerine Roma ile Kadim, yerel, bazı sırcı, dini ve mistik yapılarla bir şekilde uzlaşık, bütünleşik, böyle bir sentezci bir e, ideoloji, söylem ortaya koymuştur. Bunu da belki vaktimiz kalırsa konuşuruz burada Evet. Peygamberler ve kitaplar dedik ki aynı kaynaktan gelir. Bir bütünlük içindedir peygamberlerin tebliği, daveti, kitapların içeriği, muhtevası, temel öğretileri. Ve bunlar da Allah'tan vahiyli olur. Asla bir peygamberin kendi şahsi tecrübeleriyle asla kendi kendine yazmış olduğu yahut ortaya koymuş olduğu, söylemiş olduğu sözler mecmuası değildir dedik. Bir başka hususa burada işaret edelim. Peygamberler ve kitaplar kaç tanedir? Kimlerdir? Nelerdir? sorusu burada önem arz ediyor. Çünkü biz daha önceki derste de konuşmuştuk. Kur'an az Kur'an'da peygamberlerin sayısı ile ilgili açık bir bilgi yok. Sana anlattığımız ve anlatmadığımız peygamberler diye Kur'an'da böyle bir değinenin de olduğunu. Dolayısıyla peygamberlerin sadece Kur'an'da anlatılanlardan ibaret olmadığını biliyoruz. İlahi kitaplarla ilgili de Kur'an-ı Kerim'de açıkça baktığımız zaman ne var? İbrahim'in suhufu, Musa'nın suhufu. Zubur'ul evvelin, evvelkilerin kitapları. Zubur, zebara yazmak demek. Evvelkiler, yani evvelki peygamberlere efendim gönderilmiş kitaplar, yazılı belgeler, ilahi buyruklar. Ama bu evvelkiler kim? Burası belli değil. Tevrat var, İncil var, Kese, Kur'an var, Zebur var. Bunun dışında başka bir ilahi kitap yok mudur? Yine Kur'an-ı Kerim'den bildiğimiz, وَلِكُلِّ اُمَّتِ الرَّسُولِ ve مِنْ اُمَّتٍ اِلَّا خَلَى ف۪يهَا نَذ۪يرٍ Hiçbir ümmet yok ki, bir nezir, bir uyarıcı geçmiş olmasın içlerinden, aralarından. Yine her bir ümmet için bir rasul vardır yeryüzü topluluklarına baktığımız zaman Çin'de Hindistan'da kadim İran'da keza Orta Asya'da Kuzey Asya'da Doğu Asya'da Avrupa'da Amerika'da Güney Amerika'da Afrika'da dünyanın meskun bin yıllardır yüzlerce coğrafyası var kıtalar var bu kıtaların ayrı ayrı köşelerinde, insanlar topluluklar halinde yaşıyorlar. Devletler kurulmuş, medeniyetler oluşturulmuş. Buralara da mutlaka peygamber gitmiştir. Ve bu peygamberlere de bir şekilde kitap indirilmiştir. Bu peygamberler de tevhidi, Allah'ın temel buyruklarını o insanlara, onların diliyle, onların içinden çıkan, اَخَاهُمْ der ya Kur'an-ı Kerim'e, İçinizden kardeşiniz aranızda yetişmiş bir kişi olarak onların diliyle kültürüyle üslubuyla onların kendi edebiyatından kendi tarihinden ve kültürlerinden örneklerle atıflarla Allah'ın buyruğunu iletmiş peygamberler ve bu buyrukları ihtiva eden ilahi kitaplar mutlaka vardır. Dolayısıyla ilahi kitaplar sadece 4'tür ya da 104'tür şeklinde bir anlayışı efendim kesinlikle burada mutlaklaştıramayız. Evet böyle bir rivayet var. İbni Hibban'ın sahihinde geçen e, Hz. Ebu Azerin Efendimiz sallallahu aleyhi ve selleme bir gün geliyor mescitte Efendimiz'i görüyor. Yalnız fırsatı yakaladım diyor. E, ve Efendimiz'e orada sorular soruyor. Uzun uzun yaklaşık böyle 2-3 sayfalık bir rivayettir. Soruyor soruları ve Efendimiz'den cevaplar alıyor. Efendimiz de gayet açık net uzun uzun cevaplar veriyor. Orada sormuş olduğu sorulardan bir tanesi Allah kaç peygamber gönderdi yeryüzüne? Efendimizin orada vermiş olduğu cevap rivayete göre yüz yirmi bin peygamber. Bunlardan kaç tanesi Rasuldü? 313 yüz on üç tanesi Rasuldü. Kaç tane kitap indirdi? 104 tane kitap. Bunlardan yüz, yüzü sahife. İbni Hibban rivayetinde ellisi Şit peygambere, otuzu Nuh peygambere, Ahnuh diye geçiyor ve bazı bilgilerde bu İdris diye geçiyor 30 sahife alan peygamber. 10 sahife İbrahim peygambere, 10 sahife de Tevrat'tan önce Musa peygambere. Böylece yüz sahife. Ayrıca Tevrat, Zebur İncil ve Kur'an olmak üzere de dört büyük kitap. Toplam 100 ilahi buyruk, ilahi belge peygamberlere indirildi diye böyle bir rivayet var. Ancak bu rivayet içinde geçen bazı raviler sebebiyle daifun cidden kategorisinde görülmüştür. Yani çok çok zayıf. Dolayısıyla bu rivayete istinaden böyle bir fikir, inanç taşımak doğru olmaz. İlahi kitapların, buyrukların sayısı... 104'ten daha fazla olsa gerek. Allahu a'lem. Evet. Kur'an-ı Kerim'de ama biz burada ilahi kitap olduğunu bildiğimiz öyle rastgele ya işte Avesta, Upanishad'lar Ne bileyim bunlar ilahi kitap olabilir, Platon'un kitabı bir ilahi kitap olabilir, Sokrat bir peygamber olabilir, işte Zerdüş bir peygamber olabilir gibi tahmini bilgiler üzerine bizim burada ilahi kitap tanımlaması yapmamız, işte ilahi kitaplarla ilgili bir muhteva ortaya koymamız da doğru olmaz. Bu insanların ne peygamber olduğunu biliyoruz, bu insanların ne de yazdıkları kitapların vahiy olduğunu biliyoruz. Sadece şunu diyoruz, her bir topluma Allah Resul göndermiştir, bir nezir göndermiştir ve o topluma Allah ilahi buyruklarını bir şekilde vahiyle Resulü ağzından iletmiştir. Onlar yazılmıştır yahut yazılmamıştır. Yazılmıştır, zaman içerisinde kaybolmuştur yahut kaybolmamıştır. Zaman içerisinde saklanmış ama bir şekilde yorumunda da olsa bir tahlife uğramıştır ya da uğramamıştır bunları bilemeyiz. O bakımdan somut olarak bizzat isim vererek falan kitap bir ilahi kitaptır. Hint kutsal kitabı bir ilahi kitaptır. Efendim konfüçyüs getirmiş olduğu bilgiler işte kitap ilahi bir kitaptır şeklindeki iddiaları bu manada biz ne yapamayız güvenilir birer iddia olarak kabul edemeyiz. Ama bunların özü aslı belki de bir ilahi, ilahi kitaba dayanıyordu demek mümkün müdür? O denebilir kişi araştırdıktan sonra o kitapların özünde hakikaten diğer peygamberlerin tebliğ etmiş olduğu o tevhide ilahi buyruklara uygun bir öz bir dil bir üslup görebilirse üzerinden geçen binlerce yıllık tahribata da tahrifata rağmen tercüme değişikliklerine yorumlara rağmen aktarım efendim farklılıklarına rağmen böyle bir şey görür iddia ederse de kesin olmamak kaydı şartıyla. Bir ihtiyat notu olarak. Yine de dikkatli olmak lazım bundan Ona da bir şey diyemeyiz. Evet. Dolayısıyla biz Kur'an-ı Kerim'de adı geçen ilahi kitap olduğundan emin olduğumuz ama bugünkü şekliyle artık ilahi kitap olma hüviyetini büyük ölçüde kaybetmiş. İçine, içeriğine, muhtevasına. işte ilahi bir sözdür. Bu Allah'tan bir ayettir. Buna inanmak La yükümlüyüz şeklinde böyle bir güvenle yaklaşamadığımız kitaplar var. Nedir bunlar? İşte Tevrat dediğimiz, Zebur dediğimiz, İncil dediğimiz üç ilahi kökenli kitap. Bu kitaplarla ilgili de biraz konuşalım. Ondan sonra Kur'an-ı Kerim'e geçeriz. orijinalliğini korumuş tek kutsal kitap olarak, son kitap olarak Kur'an'a ve Furkan'a geçeriz. Tevrat, Tanah diye de anılır. Bu bir külliyattır aslında. Tanahın içinde 3 bölüm var. Tora yani bizim Tevrat dediğimiz bölüm. 5 alt bölümden oluşuyor bu. Tekvin, çıkış, levililer, sayılar ve tesniye. Dünyanın yaratılışı Hz. Musa'ya kadar olan dönüm. Hz. Musa ile birlikte ilahi tebliğin Artık Hazreti Musa ile kazanmış olduğu çehre, üslub, Hazreti Musa'nın bir bakıma sireti, mücadelesi, tebliği, daveti, anlatıları. Keza Levililer kısmı özellikle ibadetlere, ahkama, haram, helal gibi bir takım Yahudi yasalarına ayrılmış. Daha sonra Sinan Çölü'nüne geçen efendim, olaylar silsilesi ki nüfus sayımı sayılar bölümünde ve en sonunda tesniye tekrar anlamında oraya kadar ki bütün e, Tevrat'taki bu dört kitaptaki bilginin bir özeti. Hz Musa'nın vefatıyla hatta defin hadisesiyle bitiyor. Hz Musa'ya inen bir kitap diyoruz ama Hz İsa'nın ölümünü defnedir içinde anlatıyor. Evet e, ikinci sorun. Bu Tanah dediğimiz külliyat birinci bölümü Tora ya da Tevrat diyoruz. İkinci bölümü neviyim dedikleri yani peygamberler. Peygamberlerin sözleri onların hikmetleri. Üçüncü bölümde Ketüvim dedikleri kitaplar yani. arada da diğer peygamberlerin almış olduğu ilahi buyruklar, belgeler, neşideler, Zebur'da orada. Bu külliyatın toplamına tanah diyorlar ya da sonra Hristiyan kültüründe oluştuğu şekliyle ahdi, atik, eski ahit. Allah Azze ve Celle'nin Sina'da Hz. Musa'dan almış olduğu ahit, o ahde işareten eski ahit. Sonra da Allah Azze ve Celle Hristiyanlık telakkisine göre Hz. İsa'dan son akşam yemeğinde, almış olduğu bir ahit var. Buna da yeni ahit, ahdi cedid diyorlar. O ahdi cedid külliyatı da Hristiyanların kutsal kitap külliyatını oluşturuyor. Ama Hristiyanlara göre hem bu ahdi atik dedikleri tanah külliyatı hem de ahdi cedid dedikleri kendi külliyatı bir bütün halinde kutsal kitabı oluşturuyor. Bible dedikleri o kutsal kitap bunun toplamından oluşuyor. Onların ahdi cedid dediği Efendim kutsal kitap gördükleri şey de bizim bildiğimiz 4 İncil. Onların kanonik saymış olduğu 4. İncil. Ondan sonra mektuplar ağırlıklı olarak Pavlus'un mektupları. Ki o mektupların da hepsi Pavlus'a aidiyeti son derece meşkük. Ondan sonra daha sonradan yazılmış bazı yazılar zaman içerisinde çok sonraları. Yazılmış, derlenmiş, toparlanmış, kutsal kitaba bir şekilde eklemlenmiş olan bazı yazılar. Biraz esrarengiz, muğlak, kapalı, işte apokaliptik dedikleri türden yazılar. Bunların toplamına da ne diyorlar? Ahd-i Cedid diyorlar. İşte bu Ahd-i Atik ile Ahd-i Cedid topluca neyi oluşturuyor? Hristiyan kutsal kitap külliyatını oluşturuyor. Ee, Ahd-i Atik, Hz. Musa'ya inen, Alkitap Kur'an'daki ifadesiyle ya da işte Et Tevrat diye bildiğimiz Tora o ilk 5 bölüm, Tanah'ın ilk bölümü altında 5 bölüm var, alt bölüm var. Ondan sonra diğer kitaplar bunlar Yahudiler tarafından kelimesi kelimesine Allah'tan inmiş ezeli birer ilahi kelam olarak kabul edilir kutsal kitap olarak kabul edilirler. Ancak bu kitaplar zaman içerisinden olmuştur. Özellikle Tora zaman içerisinde iki türlü tahribata uğramıştır. Bir bu kitaplar ortadan kalkmıştır. Malum gerek kuzey İsrail oğulları devleti İsrail, gerek güney İsrail devleti yani Yahuda devleti milattan önce 7. 8. yüzyıl ve milattan önce 6. yüzyılda. Birincisi 8. yüzyılda Kuzey Yahudi Devleti yani İsrail 6. yüzyılda da 500'lü yıllarda da ikincisi birincisi Asurluların, ikincisi Babil istilasına vuramış yurtlarından sökülüp alınmış. Bunlar sürgüne götürülmüşlerdir. Bugünkü Babil diyebildiğimiz Irak toprakları diyelim biz. O bölgede bu insanlar yaşamışlardır. Kendi kültürlerinden, tarihlerinden, dillerinden kopmuşlardır. Orada artık Babil'in günlük dili olan Aramice'ye alışmışlardır. İbranice konuşan topluluk artık Aramice konuşur hale gelmiştir. Bu birkaç yüzyıllık zaman dilimi içerisinde her birinin ayrı bir zaman dilimi var da kabaca yani o 8. yüzyıldan 6. yüzyıla kadar diyelim kabaca 200 yıllık zaman dilimi içerisinde bu insanlar kitaplarından da kültürlerinden de kopmuşlar. Zaten Tevrat bir süre ortadan kaybolmuş. En son tekrar Koriş işte o Pers İmparatoru'nun bölgeyi tekrar istila etmesiyle bunları Yahudileri kurtarmış tekrar kendi kendilerini. Ülkelerine, Kenan diyarına göndermiştir onları. Ve orada tekrar mabet kurmuşlar. Bir daha 70 yılına kadar milattan sonra. O dönemde mabetleri de yıkılmış. Kutsal emanetleri, hepsi tarumar olmuş. Bunun içinde Tevrat da gitmiş. Levhalar da gitmiş. On emir levhası ve levhaları ve e, diğer toran diye onların e, yasaları da kaybolmuş gitmiş. Geldiklerinde de dilleri değişmiş. Kültüre Efendim yabancılaşmışlar. İşte Ezra diye Yahudi tarihinde geçen o çok önem verdikleri değer verdikleri bu kişilik Yahudi tarihindeki anlatıya göre olağanüstü mucizevi bir yolla etrafına almış olduğu yazıcılarla birlikte çekildiği inziva neticesinde Olağanüstü biçimde hiç susmadan Hz. Musa'ya inen torayı tekrar yazdırmıştır, imla etmiştir. Tabi bu 500'lü yıllar, milattan önce 500 yıllar. Yani Hz. Musa'dan yaklaşık olarak bir 700-800 sene sonra e, Tevrat yeniden yazılıyor. Yani üzerinden bir 700-800 yıl geç, geçtikten sonra ama onların iddiasına göre Ezra, şey ilahi bir inayetle bunu yazdırdı. Kendisi yazmadı. Bilemeyiz. Orası bizim için karanlık. Bu ezra kimdir? Onu da bilmiyoruz. Üzeyir midir? Ondan da emin olamayız. Çünkü başka bazı şeyler de var. İddialar da var. Özellikle... Kur'an'da Yahudilerin Uzeyri Allah'ın oğlu kabul etmeleri yönünde bir bilgi var. Yani Hristiyanlar İsa'yı Allah'ın oğlu kabul ediyor. Yahudiler de Uzeyri Allah'ın oğlu kabul ediyor diye Kur'an-ı Kerim bu şekilde bir bilgi veriyor. Bu bilgiyi e, genelde Yahudi bilginleri kabul etmezler. Bizim tarihimizde, kültürümüzde Allah'ın oğlu kabul edilen işte adı Üzeyir olan ya da sizin efendim uyarlamanızla Ezra olan böyle birisi yoktur. Biz Ezra'ya, hadi Ezra'ya Üzeyir diyorsanız biz Ezra'ya böyle Allah'ın oğlu falan gibi bir yakıştırmada bulunmuyoruz. Hristiyanlarda böyle bir şey var ama bizde böyle bir şey yok diyerek şey yaparlar. Buna itiraz ederler. Hatta Maymonides işte Musa bin Meymun bizim efendim tarihimizde adı geçen coğrafyamızda yaşamış olan Yahudi bilgini o da Kur'an'ın aslında Yahudilere iftira attığını söyler. Bunu şöyle yorumlayanlar var. Tamam siz açıkça Ezra'ya Allah'ın oğlu demiyorsunuz ama Ezra'ya öyle bir kişilik atfediyorsunuz ki lahuti bir kimlik atfediyorsunuz ona. Bir insanı aşıyor o. Dolaylı olarak Allah işte bu yaptığınızın aslında adı nedir? Ona Allah'ın bir parçası haşa Allah'ın oğlu demek gibidir. Nitekim Kur'an'da buna benzer bir üslup vardır. Ehli kitapla ilgili olarak ne geçer? Onlar ahbarla ruhbanı rabler edinirler şeklinde. Ahbarla ruhbanı rabler edinmeyin der değil mi mesela? Denilir ki ya Resulullah onlar işte rahiplerini, hahamlarını, din adamlarını rab edinmiyorlar ki. Efendimiz ne der? Onlar rahiplerinin helal kıldığını, helal haram kıldığını haram saymıyorlar mı? Allah'ın hükmü nedir diye sormadan, araştırmadan, Allah'ın hükmüne rağmen yer yer rahiplerinin tahrim ve tahlil teşri yetkisini onaylıyorlar mı? Onaylamıyorlar mı? Onaylıyorlar. Dolayısıyla onlara rahmet etmiş oluyorlar. Böyle bir mecazi efendim içerik olabilir. Ama şöyle bir bilgi de yabana atılır bir bilgi değil. Üzerinde durulması lazım. Yahudilikte e, Merkaba mistisizmi var. Merkaba geleneği diye bilinir. Bu gelenekte efendim Metatron diye böyle tanrısal bir kişilik var. Metatron. Bu onların diline göre konuşuyorum. Tanrının baş meleğidir. Yine Merkaba kültürüne ait ee, Merkaba kültürüne değil bu ikinci söyleyeyim Yahudi mistizminin yani kabalizmin Zahor diye Yahudi mistiklerin kutsal saydıkları bir kitap var Zahor kitabı orada efendim e, geçen bir bilgiye göre de bu aynı şeyde olduğu gibi Hristiyanlarda olduğu gibi Baba, oğul ama onlarda ana şeklinde bir üçleme var. Zahor'da geçen bir şey bu. Yani kutsal baba, tanrı sistemini böyle anlatıyorlar. Kutsal baba, kutsal oğul ve kutsal ana şeklinde bir üçleme var. Ve oradaki işte kutsal oğul dedikleri de kimdir? Merkaba efendim geleneğindeki metatrondur. Bu metatron yine Merkaba metinlerinde bu mer şeyin e Enoch olduğu söyleniyor. Enoch da Nuh peygamber. İşte kavmine uzun yıllar tebliğ ve davette bulunuyor. Büyük bir tahammül gösteriyor, sabur direnç gösteriyor. Nihayetinde selle efendim tufanla kavmi helak ediliyor. Ondan sonra Allah Azze ve Celle Nuh'u kutsuyor, onurlandırıyor ve onu katına çıkartıyor o öğretiye göre. Ve onu bir melek kılıyor. Hem de baş melek kılıyor. Kendi tahtının yanında ona da bir küçük taht yaptırıyor. yanına alıp onu oturtuyor. Ve bu Metatron. Anlaşıldı? Bunun 70 tane adı var ünvanı var. Enuhun yani 70 tane ünvanından bir tanesi de ne arkadaşlar? Azaryahu. İşte bu Azaryahu Arapçalaşmış haliyle Uzeyr olabilir mi? Olabilir. Yani Ezra ile Azaryahu arasında çok bir fark yok. Yani Ezra mı Uzeyr'e dönmüştür yoksa Azaryahu mu Uzeyr'e dönmüştür? Hiç ikisi arasında bir fark yok. Dolayısıyla illa bunun Ezra olduğunu e, iddia etmek de gerekli değil. Allahu Alem diyoruz tabii ki. Allah Azze ve Celle öyle dediyse o öyledir. Ama özellikle Hicaz Yahudilerinin genel olarak işte Babil olsun, Keza Filistin olsun, o Yahudi e, geleneğin çizgisinden saptığını, kendilerinin bazı şeyler geliştirmiş olabileceği ihtimalini de göz önünde bulundurursak, böyle bazı mistik Yahudi akımlardan etkilenmiş olabileceğini de bir ihtimal olarak bunun yanını eklersek, pekala onların da onlar içerisinden bir geleneğin e, bir şekilde, Ee, kendi kutsal saydıkları bazı isimleri işte Enuh ki ona Metatran diyorlar bir diğer ünvanıyla Azaryahu'yu Tanrı'nın oğlu olarak görmüş olmaları ki kabalist Metin Zohar'da da kutsal baba kutsal oğul kutsal ana şeklinde bir üçlemenin de olduğunu bunun yanına eklediğimizde demek ki Yahudilikte böyle bir şey var Ama genel bir Yahudi inancı mıdır? Daha çok mistiklerinin işte Merkaba geleneğinden gelenlerin inancı olduğunu, bunun da çok eski olduğunu, Milattan işte sonra birinci yüzyılda Filistin'de oluşmuş bir gelenek olduğunu da burada ifade etmiş olalım. Evet, bu Üzeyr kısmına bu şekilde bir parantez açıp parantezi kapadıktan sonra biz kaldığımız yere tekrar dönelim. Evet, Tevrat'la ilgili eski ahitle, eski ahitle, ahdi atikle ilgili olarak bunlar zaman içerisinde bir, Tevrat'ın kendisi ortadan kaybolmuş. Tevrat'a inanan topluluk olarak İsrailoğulları Tevrat'la aralığındaki bağ kopmuş. Tevrat'ın orijinal dili İbranici'den uzaklaşmışlar. Kendileri unutmuşlar o dilleri. Tevrat uzun bir süre ortalıkta kalmamış. Daha sonra Ezra ile birlikte tekrar onların iddiasına göre mucizevi biçimde yazılmış. Ondan sonra... Zaman içerisinde Tevrat tekrar ve tekrar ne olmuş? Böyle sabit, bu bizim kutsal metnemizdir, başka değildir şeklinde sürekli müracaat edilen, referans verilen, işte tek bir referans vardır, tek bir kitap vardır, o da budur. Böyle bir ihtimam da gösterilmemiş. Elde belli tek bir Tevrat'a asla referans verilmemektedir. Ayrı ayrı bölgelerde ayrı ayrı Tevrat'lar bulunmaktadır. Zamanla da bunların Yunanca'ya çevirisi olmuş, Samiri'ce diline çevirisi olmuş, ortada Samiri Tevrat'ı var, işte Yunanca. Septonik Tevrat dedikleri Tevrat var ortada ve bu Tevratlar arasında da zaman zaman da bilgi efendim şeyleri var. Çatışmaları, çakışmaları var. Bu itibarla eldeki Tevrat'ın e, güvenilir olduğunu, orijinal kutsal bir ilahi metin kitap olduğunu söylemek böyle bir tarihi arka planı gördükten sonra mümkün değil. Bu bir. İkincisi bir de ne yapılmış? Yorum üzerinden ahdi atik tahrife uğratılmıştır. Yani Yahudi hahamları, Rabbileri zaman içerisinde işte kutsal kitaba yorum sadedinde, toraya yorum sadedinde kitaplar yazmışlar. Bu yorumlar zaman içerisinde, yüzyıllar içerisinde toplanmış, birleştirilmiş, bir kitapta toplanmış Mişne oluşmuş. Daha sonra Mişne'ye şerh niteliğinde yine yüzyıllar içerisinde diğer yorumlar yazıla yazıla bu yorumlar toplanmış, Bir kitap haline getirilmiş. Gemara oluşmuş. Bunların toplamına da Talmud denmiş. Bu Talmud'un bir Filistin, Kudüs versiyonu var. Bir de Babil efendim, versiyonu var. Ortada iki büyük Talmud var. Bunlar birbirleriyle çatışabiliyorlar. Farklı farklı versiyonlar bunlar. Ve Yahudi inancında Tevrat'tan daha baskın ve etkindir bu Talmudlar. Yani yorumlar Tevrat'ı gölgede bırakmıştır. Sözün başında zaten size kısasla ilgili uygulamada bahsediyor. Bunu bizzat Tevrat ve Talmud'daki efendim çatışma şeklinde arz ettim. Bir örnek olarak o kenara kaydedilebilir. Dolayısıyla eldeki Tevrat'ın böyle yüzyıllar içerisinde hem ortadan kaybolmuş tekrar yazılmış ondan sonra farklı farklı Tevratlar çıkmış dili değişmiş. Bunların ila her bir kelimesinin her bir cümlesinin ilahi kitap olduğuna içindeki bilgilerin yüzde Allah'ın buyruğunu ve muradını e, yansıttığına inanmak, itikad etmek mümkün değildir. Kaldı ki Kur'an'la çok açık biçimde çelişen hem de temel bazı itikadi meselelerde, bazı hükümlerde çelişen noktaları vardır. Peygamberlerle ilgili tasvirleri son derece gevşektir. Orada efendim tenzihçi hassasiyet yoktur. Buna benzer böyle e, yanlarını da bunun yanını eklersek elleki Tevrat'ın lafız olarak korunduğunu söylemek mümkün değil. Zaten bunu daha sonradan işte Hristiyanlık geleneğinde birçok araştırmacı da itiraf eder, söyler. Bunun aksini iddia etmek zaten mümkün değildir. Kendileri de normalde yüzyıllar içerisinde ahdi atikiyle ahdi ile kutsal kitap külliyatının yüzyıllar içerisinde oluştuğunu söylerler. Yani Kitabın inmiş olduğu peygamber Hz. Musa milattan önce 1300'lü yıllarda yaşadıysa diyelim gel gör ki kitap yüzyıllar içerisinde oluşturuluyor. Milattan sonra ikinci yüzyılda bu kutsal kitap külliyatı son şeklini alıyor. 10. yüzyıla kadar hala toparlanma devam ediyor. Yani yaklaşık olarak 2000-2300 yıllık bir toparlanma süreci var. Bu bakımdan e, gerekse de yorumların Tevrat'ın özünü, orijinalini boğmuş olduğunu da hesaba katacak olursak, bir orijinal ilahi kitap olarak Tevrat'a ve külliyatına itimat etmek mümkün değildir. Baki Adam'ın Tevrat diye bir araştırması var. Orijinal metinlere inerek e, araştırma neticesinde ortaya koyduğu bir eserdir. Orada da Tevrat'la ilgili çok detaylı bilgiler bulabilirsiniz. Ve e, Pınar yayınlarından çıkmış bir kitap, bilmiyorum hala aynı yayın evi mi? neşrediyor. Orada Tevrat'ın ile ilgili de bu Tevrat'ın tarihini oluşum sürecini toparlanma külliyet haline getiriliş bugünkü şekline geliş sürecini okuduğunuz zaman zaten kendiliğinden eldeki Tevrat'ın ilahi buyruğu olduğu gibi yansıttığına asla güvenemeyeceğinizi zaten kendiniz orada görüyorsunuz. Evet Ahdi Cedid külliyatı da Tevrat'tan farklı değil. Orada da az evvel işte 3 bölüm dedik bunun birinci bölümü rivayet kaynakları yani Markus İncil'i işte Matta İncil'i, Luka İncil'i ve Yuhanna İncil'i bunların ilk üçü Sinoptik İncil'ler deniyor. Dil üslup bakımından birbirine yakın. Sonuncusu Yunanca Yuhanna İncil'i en son yazıldığı efendim verilen tarihlere göre anlaşılan bu İncil'de daha felsefi, daha mistik, mesihçi bir Üslup ve dille yazıldığı belli. Dolayısıyla bunu ayırmışlar. Bunlar da 325 yılında yapılan işte İznik konsilinde Bizans artık Doğu Roma İmparatorluğu'nun himayesinde yapılan toplantıda toplanan bütün Hristiyan dünyadan getirtilen yüzlerce İncil nüshası içinden Doğu Roma hem inanç hem siyaset dengelerine uygun bulunarak kanuni sayılmış. Diğerleri yasak, apokrif sayılarak lağvedilmiş, yakılmış. Yanında bulunduranların da ölüm cezasına çarptırılacağı yönünde ağır yasalarla adeta üstüne beton dökülmüş böyle bir tarihi arka plana dayanırlar. Ha bunda bu Bu dört tane İncil işte Markus İncil'i, Matta, Luka İncil'i, Matta e, İncil'inin, Keza Yuhanna, Matta ve Yuhanna'nın zaten Hristiyanlar Yahudi, şey Hazreti İsa'yı gördüklerini havari olduklarını kabul ederler. Şimdi bu İncil'ler bunlara nispet ediliyor diye bu İncil'leri bunlar yazdılar diye sakın düşünmeyin. Bu isimler de Milattan sonra ikinci yüzyılın sonlarında verilmiştir. Yani bunlar ilk yazıldığında Matta İncil'i denmemiş bunlara. Ya da Yuhanna İncil'i denmemiş. Dolayısıyla Matta'ya ait olduğu söylenmiyor. Bu söylenti de Milattan sonra yani Hz. İsa'dan yaklaşık olarak bir yüz sene sonra ortaya çıkıyor da bu şekilde artık yapışıp kalıyor. Ve bu İncil'lere Matta İncil'i deniyor. E cahil bir insan da Matta Havari'ydi o zaman demek ki bunu bizzat Havari Matta yazdı. O zaman görgü tanığı içi, içerik demek ki bizzat kesintisiz olarak bize kadar ulaşıyor. E ne olur en fazla haberi vahit olur falan demeyesiniz. Asla bu İncil'lerin hiçbirisi bir defa Hazreti İsa'ya tanık olan biri tarafından kaleme alınmış değil. İfadelerden muhtevada kullanılan dilden anlaşılan o ki bunların hiçbiri Hazreti İsa'ya tanık olmuş değil. Yazarların hiçbirisi. Yazarlar zaten verilen isimler değil. Keza yazarları Hz. İsa'nın hayatına tanık olmuş değil. Hatta da hatta yazarları yazarları Luka çok daha geç ama şeye bakılırsa diğerlerine bakılırsa yazarları da aslında o gün o toplulukta İsevi Hristiyan kültürde dolaşan bilgileri derlemişler. Yani bunların aslında anonim bilgilerdir. Sahibi belli olmayan Anonim bilgileri derleyip kitap haline getirmişlerdir. Yani bizim rivayet geleneğimizde meçhul geçer ya anraculin bir adamdan belirsiz birinden yapılan nakil. Biz de bu nakil zayıftır teknik olarak senet kritiği açısından böyle bir rivayete biz munkatı gözüyle bakarız. Kimdir o adam? Belirsiz biri. Burada da böyle belirsiz isimlerden derlenmiştir. İşte bu belirsiz isimler, e, bunlar tespit de edilemiyor zaten, kim olduğu da belli değil. Bunu son dönemde bazı araştırmacılar işte ne diyorlar? Q kaynağı diyorlar. Yani bu Matta'nın da, Luka'nın da özellikle, e, Markus dışında bir kaynağı daha var. İlk bunlardan yazıldığı tahmin edilen, 70-80 yılları arasına tarihlendirilenin Markus. En eski, İncil olarak, Markus'a nispet edilen adı Markus diye anılan İncil ondan bir 10-15 yıl sonra kaleme alındığı tahmin edilen 80-90 yılları arasına tarihlendirilen biri diğerinden önce olduğu tespit edilemeyen Matta ve Luka İncil'i var 3 en sonunda 90-110 yılları arasında yazıldığı tahmin edilen bu döneme tarihlendirilen Yuhanna İncil'i var O ortadaki ikinci ve üçüncü yani Matta ve Luka İncil'leri e, bunlar Markus'u ve Markus'un yanında bir başka işte Q diye remizledikleri bir kaynağı esas almış. Ama ne o belli değil. Evet. Bu İncil'lere bakıldığında bunların Üslupları, konuları, muhtevaları da zaman zaman birbirinden farklılaşıyor. Dediğim gibi Yuhanna bambaşka. Yuhanna'da Hazreti İsa'nın güya işte asıldıktan sonra gömülmesi, üç gün toprağın altında kalması, sonra tekrar dirilip ortaya çıkması ve orada Mesih kimliğini ilan etmesi ve bütün insanlara Mesih kimliğinin deklare edilmesini, bütün insanlara Mesih'e, imana, Bütün insanları davet etmeleri yönünde artık inananlarına böyle bir çağrıda bulunması bunu anlatan kısım sadece Yuhanna'da vardır mesela. ya Bu mesihçi şeyin öğretinin söylemin en açık referansı olarak Hazreti İsa'nın işte güya defnedildikten sonra üç gün yerin altında kalıp daha sonra dirilip de mesihliğini ilan edip mesih onların anlayışında Yahudilikten beri devam ede gelen son peygamber demektir. Artık insanları kurtaracak, insanları Allah'ın hükümranlığı etrafında toplayacak olan son nebi anlamında, kurtarıcı son nebi anlamında Mesih. Daha sonra bir peygamber yok anlamında bunu güya Hz. İsa ilan ediyor. Bu bilgiler de var. En son döneme tarihlenen. işte Yohanna da var. Aralarında böyle ciddi şeyler de var, üslup farklılıkları da var, bilgi yanlışları var, Luka İncil'in özellikle tarihi bilgileri açısından ihtiyatla yaklaşılması gerektiğini söyleyen, böyle araştırmalara bakıldığında zaten ve detaylarda örnekleri, sayfa numarası, bab numarası verilerek anlatılıyor. Hakikaten çok açık çelişkiler de var. Bu bakımdan bir, bu kitaplar bizzat Hz. İsa hayattayken kendisine inan vahyin, Hemen Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin yaptığı gibi katipleri kim varsa çağırıp da yazın bunları dediği Hz. İsa'nın bizzat yazdırdığı belki evinde sakladığı ve ondan sonra vefatını müteakip hemen hiç vakit kaybetmeden onun arkadaşları, havarilerinin hemen mevcut nüstaları toplayıp böyle bir e, araya getirdiği ve ondan sonra nesilden nesile kesintisiz biçimde aktarıldığı böyle bir ilahi kitap aklınıza gelmesin. Dediğim gibi eldeki kendilerince efendim en muttedir saydıkları 4 İncil versiyonunun hiçbirisi birisi Hazreti İsa'nın hayatında yazılmış değil. Hazreti İsa en erken yazılan 70 ya da 80 yılları arası düşünülen Markus İncili o da Hazreti İsa'nın göğe yükseltilmesi hadisesi üzerinden yaklaşık bir 40 yıl sonradır. Ve Markus bir havari değildir Hristiyanlara göre de. Kaldı ki bunu markus da yazmamıştır. Bu İncil'in, Markus İncil'inin en erken döneme tarihlenen bu İncil'in e, dilinden, üslubundan, anlatımından araştırmacıların çıkarmış olduğu, Hristiyan araştırmacıların çıkarmış olduğu biraz daha münekkit, tenkitçi, eleştirel, kritikçi Hristiyan Araştırmacıların çıkarmış olduğu sonuçlara göre konuşuyoruz burada. Bunun anonim kaynaklardan beslendiği, aslında bir söylenci olduğu doğruluk payı var ama lafzı lafzına her şey doğru değil. Bunu buradan anlıyoruz. Evet zaten Matta ve Luka'ya nispet edilen işte 80-90 yıllar arasına tarihlendirilen o iki İncil'de onlar da Markos'u kaynak alıyor. Bir de Q dedikleri kaynak, bir de Thomas İncil'i var. Onun da bir kaynak olarak efendim e, yer almış olabileceği ihtimali gündeme getiriliyor. Ancak mesele sadece bu dört İncil meselesi değil. Çünkü Hristiyanlık bu dört İncil'den oluşmaz. Hristiyanlıkta 4 İncil'den çok çok daha etkin ve baskın bir başka kaynak vardır. O da Bolis, Pavlus, Pauls neyse artık ya da Saul diğer bir Yahudi İbrani adıyla Tarsuslu İrad'dan sonra 10 yılında dünyaya gelmiş Tarsuslu bir Yahudi ailenin Roma vatandaşı bir çocuğu olarak Tarsus'ta ilk Yahudi eğitimini almış daha sonra Kudüs'e gitmiş orada sıkı bir Yahudi eğitiminden geçirilmiş sıkı Yahudi efendim eee Topluluğu olarak ferisiler arasında bulunmuş ve felisilerin Hz. İsa ve takipçilerine başlatmış olduğu kovuşturma, gammazlama, fişleme, onların kökünü kazıma faaliyetlerinde çok etkin bir rol oynamış. Bu amaçla Şam'a yapmış olduğu bir yolculukta o bölgedeki havarileri fişleme yolculuğunda kendi iddiasıyla bir vizyon bir keşif görüyor semadan Hazreti İsa kendisine görünüyor ve ona milletlerin havarisi payesini veriyor o da oracıkta bir iyiseliği oluyor Yahudiliği ferisiliği bırakıyor ve milletlerin havarisi de tırnak içi bir şeydir bu önemlidir çünkü Hazreti İsa'nın e, biz milletlerle Bir işinin olmadığını biliyoruz. Hz. İsa sadece İsrail oğullarına gönderilmiş bir peygamberdir. Bu bizzat yerleşik Hristiyan kaynaklarında az ismini vermiş olduğu Matta'da da geçer. 15. Bab 24. cümlede ben İsrail evinin kaybolmuş koyunlarından başkasına gönderilmedim ifadesi var. Keza Matta'da 10. Bab. Beş ve 6 ayet ya da cümlelerde. Diğer uluslara ait yerlere gitmeyin. Havarilere tembihatı. Diğer uluslara ait yerlere gitmeyin. Samirilere ait kentlerin hiçbirine uğramayın. Bunun yerine sadece İsrail halkının kaybolmuş koyunlarına gidin. Halbuki Samiriler de Yahudi. Bunlar daha bu Asurluların Kuzey İsrail Yahudilerini sürgün ettikten sonra 8. milat öncesi yüzyılda Asur, e, İsrail devletinde Yaşayan Yahudilerin yerlerine ikame ettiği yabancı Samiri halkıdır. Bunlar da Yahudileşmiştir. Dediğim gibi bunların da Tevrat'ı vardır. Ama Yahudiler bunları dışlamışlardır. Etnik işte ulusçu bir anlayışa, kavmiyetçi bir telakkiye sahip olduklarından dolayı bunları hiç şey yapmazlar. Başka bir ulus olduğu için e, buradaki bilgiye göre İsa Peygamber Samirilere bile uğramayın. Özellikle İsrailoğulları ulusunu ben toplamak üzere tekrar Allah'ın ahdine çağırmak üzere gönderildim diye misyonunu bu şekilde burada özetliyor. Ama Pavlus'a iş geldiğinde orada milletlerin havarisi diye Pavlus'un artık e, Anadolu'da Yunan'a Roma'ya kadar bütün bir dünyanın yerleşik medeni dünyanın, uygar dünyanın efendim e, elçisi olduğunu, havarisi olduğunu İsa adına insanları e, ilahi dine çağırıcı olduğunu artık deklare ediyor. Bu Paulus'un söylemi ve yerleşik Hristiyanlık da inşa etmiş olduğu bir yapıdır. Ve onu böyle kabul eder. Bunun üzerine başlıyor seyahatlere. E, Tabi havarilerle işi oluyor. Barnabas'la efendim Barnabas onu havarilere götürüyor. Orada bir takım gelişmeler yaşanıyor ediyor. Ama e, misyon seyahatleri yapıyor. Antakya'ya gidiyor. Ondan sonra bu Anadolu topraklarında dolaşıyor. Gittiği her yerde çilise açıyor. Makedonya'ya gidiyor. Ve Roma'da da bulunuyor. En son tabi bu arada Paulus bir takım kavramlar, söylemler geliştiriyor. İşte ilk günah söylemi. İnsanlar Ademle ile Havva'nın cennette işlediği ilk günah sebebiyle yıllar boyunca esaret altında. ilk günahın zilleti ve mahkumiyeti altında yaşıyorlar. Ee, Allah yüzyıllarca peygamberler gönderdi. İnsanları bu günahın zilletinden kurtulmaları için yasalar gönderdi onlara. O yasaları uygulasınlar da, böylece tevbe etmiş olsunlar da Allah onlardan bu zilleti kaldırsın. Tırnak içi, buna benzer ifadeler var. Efendim olmadı, yapamadı, başaramadı şeklinde ve... Nihayetinde Tanrı ne yaptı? Tanrı kendisi tenleşti, bedenleşti, inkarnasyon dedikleri şey. Bir bedenle efendim İsa kılığına girdi. İsa ete bürünüp İsa diye göründü ve böylece Tanrı'nın oğlu olarak yeryüzünde Tanrı kendi oğlunu çarmıha gerdirip, çarmı, bunlar... Hep Hristiyanlığın, yerleşik Hristiyanlığın e, şeyleridir. E, itikadi kavramlarıdır. Hristiyanlık düşüncesinin temel kodlarını oluşturuyor bunlar. Çarmıhta İsa kurban edildi, fidiye Böylece yüzyılların günah, ilk günah zilleti ödenmiş oldu. Dolayısıyla o güne kadar ilk günahtan kurtulmak için Tanrı'nın sürekli peş peşe peygamberlerle göndermiş olduğu yasaların da artık miadı dolmuş oldu. Çünkü Tanrı zaten insanoğlunu ne yaptı? Zaten bu şekilde akladı. Aklama. Bu kavram var. Ondan sonra insanlık artık ne olacak? Mesih İsa'ya iman edecek. İşte burada Mesihçi bir İsa var. Mesih İsa'ya iman onunla bütünleşmek. Onun sevgisinde efendim bütünleşmek ideal bu. İman esası bu. Başka bir iman esası yok. Bu. Diğerleri bunun teferruatı yani. Mesih İsa'ya bu şekilde iman etmekle insanlar tanrıyla ne olmuş oluyorlar? Uzlaşmış oluyorlar. Uzlaşma da yine böyle bir kavramdır onların dini geleneğinde Böylece insanların bundan sonra yapacağı budur diye böyle bir dini yapı ortaya çıkartıyor. Evet. E bu durumda Yahudiler de ona karşı tavır alıyorlar. Sen bizim Yahudi yasalarını ne yaptın? Hepsini gereksiz miadını doldurmuş diye deklara ettin. Yahudiler de iş biliyorlar. İşte Kudüs'e uğradığında Kudüs'te bulunduğu bir sırada bir şekilde ihbar ediliyor ve Yahudi topluluğu onu orada linç edecekken tabii ki bölgenin valisi geliyor. Hemen onu alıyor. ve Onu Roma'ya gönderiyor. Roma'da bir süre Hapis yattıktan sonra sorgulanıyor. Halkı efendim e, bölüyor, parçalıyor suçlamasıyla e, idam ediliyor. 50-60'lı yılların, 50 yılların sonları olsa gerek herhalde. Ama Paulus bedeni orada belki cezalandırılıyor, asılıyor. Ama Paulus'un geliştirmiş olduğu mesihçi, çarmıhçı, teslisçi, öğreti açmış olduğu kiliselerle yaşıyor, zamanla teşkilatlanıyor doğuramayı önce etkiliyor ve düzenlenen konsillerle de Pavlusçu öğretiye uymayan tevhidçi efendim bütün isevi söylemler, yapılar gruplar, cemaatler aforoz ediliyor takibe kovuşturmaya uğratılıyor büyük baskılarla cezalarla kökleri kazınmaya çalışılıyor. Gizli, saklı bu insanlar yüzyıllarca varlıklarını sürdürebildikleri kadar sürdürüyorlar. Ve nihayet son peygamber Hz. Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem gönderiliyor. İnsanlar orada Hz. İsa'nın Paulus'un çarpıttığı gerçek İsa'nın tepşir etmiş olduğu, müjdelemiş olduğu o son peygamberi görüp tanıyorlar. İşte Selman-ı Farisiler gibi, Varakalar gibi ve daha nice isimler gibi, temimi dariler vesaire gibi. Evet. Kur'an böylece Hz. Musa'nın tebliğ ettiği, ardından gelen peygamberlerin teyit ettiği, İsa'nın tekrar ahdalıp, tekrar son bir defa pekiştirip, kendinden sonraki son peygambere ...tekrar insanlardan vasiyet almış olduğu, o ilahi nübüvvet zincirinin son halkası olarak, tamamlayıcısı olarak, tarihte 23 yıllık nübüvvet hayatında rolünü orada gerçekleştiriyor. 13 yılı Mekke'de, 10 yılı Medine'de olmak üzere, Efendimiz, Kur'an'ın nüzülünün tamamlanmasıyla birlikte, yeryüzündeki misyonunu tamamlamış... اَلْيَوْمَ اَكْمَلْتُ لَكُمْ د۪ينَكُمْ وَاَتْمَمْتُ عَلَيْكُمْ نِعْمَتِهِ وَرَض۪يْتُ لَكُمْ الْاِسْلَامَ د۪ينَ ayet-i kerimesi ilə birlikdə. Dinin tamamlanışının ardından, yeryüzünden, efendim, aramızdan ayrılıyor. Sünnetiyle, çizgisiyle, modeliyle, örnekliyle, Efendimiz, Tabii ki, aramızda, ama şahsıyla, bedeniyle vefat etmiştir. 632 yılında. Ardından, Efendimizin zaten büyük oranda evinde topladığı, vahiy katiplerine yazdığı, yazdırdığı, zaten bazı sahabilerin kendi özel musaflarını oluşturduğu, bu Kur'an-ı Kerim'in nüzülü, yazımı ve kendi hayatındayken kısmi cem'i vefatının ardından arkadaşları hayattayken, aradan pek zaman geçmeden Hz Bekir döneminde En sadık, sıddık arkadaşı Ebu Bekir Sıddık'ın halifenin hilafeti döneminde vefatının ardından güvenilir bir çalışmayla ondan bundan efendim ne var elinizde getirin tamam işte, Allah'ın kitabı budur denerek baştan sağma biçimde değil, herkesten belli tevsik efendim yöntemleri uygulanarak, ...şahitlerle, tezkiyelerle toplanan Efendim bilgilerin, belgelerin bir araya getirilmesiyle as-suhuf oluşuyor. Ve bu işi yapan komisyonun başındaki isim de Kur'an'ı en iyi bilenlerden Zeyd bin Sabit. Genç, zeki ve Efendimizin son arzasına, Kur'an'ı Cebrail'e okuyuşuna tanıklık etmiş... Kur'an'ın en son şeklini bilen bir sahabi onun nezaretinde ve bütün ashabın önünde Kolektif biçimde gayet şeffaf ortamda bir yıl gibi bir titiz çalışmayla gerçekleştiriliyor Kur'an'ın cemi. Ve ciddi manada da ortada bu yanlıştır, tahrif edilmiştir, bazı parçalar eksik bırakılmıştır, işinize geleni koydunuz, işinize gelmeyeni koymadınız. Ehlibeyt'in hakkını gasp ettiniz. Velayetle ilgili ayetler vardı, sure vardı. İmamların bile atları geçiyordu. Şeklinde sonradan Ehlibeyti ideolojiye dönüştüren Ehlibeytçi ideolojik yapıların yani Rafizi zümrenin birkaç yüzyıl sonra iddia etmiş olduğu Kur'an tahriftir iddialarını ciddiye almazsak diye alıp da kendimize, vaktimize haksızlık etmezsek eğer, asla en ufak bir şaibenin olmadığı, çok güvenilir biçimde Kur'an-ı Kerim cem edilmiştir. Ondan sonra Hz. Osman döneminde, bu defa Kur'an, Kureyş lehçesi doğrultusunda, Hz. Ebubekir'in Zeyd bin Sabit başkanlığında Kolektif ve şeffaf biçimde toplatmış olduğu nüsha esas alınarak, hafsadan alınıp, esas alınarak toplanmıştır, derlenmiştir onun referansında ve onun dışındaki mushaflar lehçe ve ağız farklılığından dolayı insanların bu hassasiyeti Kur'an'ın 7 ayrı lehçede iniş gerçeğini bilmemesi sebebiyle yeni yeni İslam'a giren kesimlerin, çevrelerin birbirleriyle kavgaya tutuşması, Adeta bir iç parçalanmaya bu işin varacağı endişesi üzerine yapılan bu son tek bir lehçe Kureyş yani Efendimizin lehçesi üzerine toparlama çalışması ile birlikte Kur'an'ın cem çalışmaları bu şekilde tamamlanmış oluyor. Ondan sonra 50'li yıllarda Ebu Resvedet dueli ile birlikte hareke yanlış okunmak suretiyle, ünvanlı bir dil olarak İrabı'nın yanlış verilmesiyle anlamın bozulacağı bilgisi, Arapça bilenler tarafından paylaşılan bir bilgidir bu endişe üzerine yeni yeni Müslüman olan insanların ayetleri yanlış iratlandırıp işte innallah haberi umminenmüşlik yine varulih şeklinde okuyarak Böylece yanlış anlamlara Efendim e, ayetleri uğratacağı endişesiyle yaşanmış birkaç tekil vaka üzerine hemen hareketeme işlemi yapılmış Ebu resmetteüelinin işte Orada geliştirmiş olduğu bir yöntemle, bir katiple noktalama işaretiyle e, harekeleme yapılmıştır. Harfin üstüne, önüne ve altına konmak suretiyle esre, üstün ve ötre harekeler üstüne olursa üstün, altına olursa esre, önünü olursa e, e, ötre şeklinde hareke düzeni sağlanmıştır. Daha sonra haccaş döneminde de birinci yüzyılın sonunda da e, harfler, Noktalı olmadığı için, noktalı harflerle noktasız harfler birbirinden ayırt edilemediği için, kaf, fe, bat, sat, sin, şın, fe, be, te, ha, ha, cim. Yine yeni yeni Müslüman olan ve zaman içerisinde yabancılarla karışa karışa, düşe kalka, Arapça hassasiyetini kaybeden, dolayısıyla e, Kur'an-ı Kerim'i okurken, harfleri bu defa yanlış okuyan, önceden harekelerde, şimdi harfleri yanlış okuyan insanların varlığı yeni bir endişe sebebiyet veriyor. Bu defada ne yapılıyor? Noktalama işlemleri yapılıyor. Farklı renklerle yapılıyor bu. Ve böylece bir müddet gidiyor. Daha sonra ikinci yüzyılın ortalarında İmam Halil, Halil bin Ahmet el-Ferahidi, o, bizim bugünkü bildiğimiz usulde ...hareke ve noktaları ayırıyor. İkisi de nokta olduğu için renk farkıyla... E, ...ayırt ediliyor. Karışıklığa sebebiyet verir, insanlar zorlanır diyerek... ...ne yapıyor? Harekeleri bildiğimiz gibi çizgi şeklinde... ...harf ayrımını da harflerin üstüne nokta şeklinde... ...bugünkü şekline kavuşturuyor. O Arap dilinin lügatının da kurucu isimlerinden Halil bin Ahmet. Ve böylece Kur'an'ın cemi okunuşu ile ilgili temel hizmetler tamamlanmış oluyor. Ama Kur'an'ın cemi bizzat Efendimiz tarafından Efendimizin ardından birileri kalkar bu da Kur'an'dandır bu da ayettir der diye biz de hayatta olmayız. Olayın görgü tanıkları olarak müdahale etme şansımız olmaz. Şimdiden hafızlarda Yaman ve Savaşı'nda 500 civarında şehit düştü. Yarın bir gün ümmetin başına ne gelir korkusuyla? Yarına dönük endişelerle ne yapılmış? Hemen Hazreti, Hazreti Peygamber Efendimiz'in hayatındaki cem tamamlanmış. Yoksa ilk defa cem edilmiş değil, ilk defa yazılmış değil. Efendimiz cem ediyor ama birisi yarın bir gün kalkar ben de bunu yazdım der. Efendimiz'in yanında yazdım der. Ebu Bekir'in, Ömer'in olmadığı bir dönemde de bunu tutturabilir de yani birileri de inanır. Hani Medine, Medine'deki insanlar inanmaz ama İslam coğrafyasının ucundaki insanlar inanır. Bir bakarsın oradan yarın bir tane yeni bir Kur'an patlak verir. Sahabe bunu gözeterek ne yapıyor? Diyorlar ki biz şöyle bir mahfaza da bunu toplayalım diyorlar. Ve suhuf haline getiriyorlar. Bugün bildiğimiz Mustafa'tan çok farklı değil. Böyle. Ve Efendimizin arkadaşları Kur'an'ın nüzülüne tanıklık eden insanların hemen hepsi hayatta. Bu bakımdan. Ve orijinal dili olan, Arapçayla ve orijinal lehçesi olan Kureyş lehçesiyle en son Hazreti Osman döneminde bu şekilde cem ediliyor. Yahudiliğin, Hristiyanlığın başına gelen İslam'ın başına elhamdülillah gelmiyor. Çünkü Kur'an'ın muhafızı Allah'tır. Çünkü Kur'an ebediyete kadar kalacaktır. Çünkü Kur'an evrensel bir kitaptır. Bir başka kitap, bir başka din gelmeyecek. Kıyamete kadar yürürlükte kalacaktır. Bu bakımdan değiştirilmeden, emsaliyle, sahteleriyle, Bir şekilde sabatoşa uğramadan kıyamete kadar hayatını sürdürmesi gerekiyor. Allah Azze ve Celle öncekilerin tecrübesini de efendim bir şekilde e, sahabede hissettirmek suretiyle bu tehlikelerin bu şekilde önüne geçmemizi sağlamış oluyor. Evet Grek, Roma bir de bölgede Anadolu'da e, bölgedeki sırlı dinler diyorlar. Sırlı bazı gelenekler mistik esralengiz gelenekler bunlardan faydalanarak bir sentez yapılmış. Hem Roma'nın siyasi gücü orada hesaba katılmış. Hem Yunan'ın entelektüel felsefi gücü baskınlığı hesaba katılmış. Hem yerel halkların Kendi mistik inanışları ve algıları hesaba katılarak çok ustalıklı bir sentezle ortaya böyle bir yapı çıkartılmış. Rejim ayetinin unutulduğu ya da Allah tarafından unutturulduğu bu yüzden Kur'an'a dahil olmadığı söyleniyor. Bu meseleyi açarsanız sevinirim Allah razı olsun. Kur'an-ı Kerim'de e, lafzı yer almayan, Ama hükmü geçerli olduğu belirtilen böyle e, ayetler bizim tarihimizde konuşulmuş edilmiş. Biz bunlara ayet demiyoruz. Ayet nedir arkadaşlar? Kur'an'ın bir parçasıdır. Bunlara Kur'an diyor muyuz? Kur'an olması için ne olması lazım? İmam Musaf, Hazreti Osman'ın Musaf'ında o iki kapak arasında olması lazım. Fatiha'dan Nas suresine kadar geçen o bölüm içinde olması lazım. Bu bakımdan rejim ayeti denmesi o eski haline itibarlıdır Yoksa şu anda ayet değildir. ama recim uygulaması derseniz bu zaten sünnetle keza sahabenin uygulamasıyla sabit olan bir şeydir. Ali İmran Suresinde öbülen ehli kitap var hocam. Yahudi ve Hristiyanların cennete giremeyeceği söyleniyor. Bunun en açık delili nedir? Hz. Muhammed'i inkar etmeyen, Kur'an'ı tasdik eden ama kendi kitaplarına tabi olanlar için söylüyorum. Evet. E, Ali İmran Suresinde öbülen ehli kitap var. Çünkü bütün ehli kitap dediğim gibi tevhid çizgisinden sapmamıştı o dönemde. İçlerinde tevhid hassasiyetini koruyan bütün baskılara rağmen efendim Hazreti İsa'nın getirmiş olduğu, tebliğ etmiş olduğu, davet etmiş olduğu o ilahi dinin kurallarını, esaslarını muhafaza edenler vardı ve bu insanlar da zaten Varaka gibi mesela efendimizi bekliyorlardı ve arayış içindeydiler son peygamberi, tesellici, artık neyse, arayış içindeydiler. Bu bakımdan, bunun atıflar bunlarla ilgilidir. Ee, Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin peygamber olduğunu bildiği halde, ona inanmayan kişi mümin, sayılamaz, o iman geçerli bir iman değildir. Ee, dolayısıyla onu mümin kabul edemeyiz. Rabbimizin gücü Kur'an-ı Kerim'i korumaya yettiği gibi daha önceki kutsal kitapları da koruyabilirdi. Neden önceki kitapların değiştirilmesine izin verdi? Yani daha önceki kitaplar geçerliğini neden yitirdi? Buna ancak hikmet olarak cevap verebiliriz. Çünkü önceki kitaplar evrensel değil. Hem bir kabileye gelmiş, hem de kıyamete kadar baki kalacak değil. Bu bakımdan onların korunması dinin muhafazası sadedinde, önem arz etmiyor. Ama Kur'an'ın korunması, dinin gelecek yüzyıllarda, farklı coğrafyalarda bilinmesi, tanınması, doğru biçimde algılanması için çok çok önem arz ettiğinden bu Kur'an'a efendim has bir durumdur. Demek çok makul bir cevaptır. Hz. İsa vesilesi veya vesilesi veya İncil vesilesiyle son Peygamber Hz. Muhammed'in geleceği, son kitap Kur'an-ı Kerim'in mahke edileceği bildirilmiş miydi? Eğer öyleyse biz bir Hristiyan'a bunu, bunu nasıl kanıtlayabiliriz? Evet. Yani gerek Tevrat'tan, gerek İncil'den Hz Peygamber Efendimiz'in müjdelediği iddia edilen bazı pasajlar, cümleler, kelimeler öteden beri konuşuluyor. Bununla ilgili kitaplar, makaleler yazılıyor. Arapça, Türkçe, İngilizce. Bu konudaki literatür çok zengin. İşte Paraklitos yoksa Periklitos hangisi? Faraklit diye genelde bizim kültürümüze geçmiş. Öbülmüş kişi anlamında periklitos mu yoksa e, gerçek ruh gerçeğin ruhu kutsal ruh anlamında paraklitos mu böyle polemikler var ancak dediğim gibi bu polemiklerde çok kesin yüzde bir kanıya varmak mümkün değil yani bunlar işte efendimizi e anlatıyor diye hele bir hristiyanı hele bir yahudiyi ikna etmeniz eğer e, adam sizinle polemik yapacaksa mümkün değil çünkü bu metinlerin biz E, ...lafzen Hz. Musa'ya da Hz. İsa'ya inen kitabın aynısı olmadığını biliyoruz. Böyle iken kalkıp da bu kadar bir özgüvenle bu bunu anlatıyor dersek... ...evet inanan birini ikna edebiliriz. Ya makul diyebilir insanlar ama çok kesin şeyler değil. Çünkü bağlama baktığında karşı tarafında şöyle itirazları var. Siz diyorsunuz ki işte paraklitos, periklitos da aslında dönüştürdünüz, değiştirdiniz... Bir defa yani Kur'an'dan önce, Muhammed'den önce bunlar artık kanıksanmış, kabul etmiş, oturmuş, değiştirme falan iddiası biraz havada duruyor diyorlar. Hadi onu da geçelim. O sizin bahsettiğiniz Yuhanna'da geçiyor o ilgili cümleler. E, Yuhanna'daki o ilgili cümlelerin devamında ne var? O paraklitosun ya da kutsal ruhun, gerçeğin ruhunun, e, Siz onu e, alemler onu görmez ama siz onu bilirsiniz, o aranızda yaşıyor Diye ona atıf var. Bu da onun kutsal ruh Cebrail olduğunu gösterir diyorlar. Muhammed aramızda yaşamıyor ki. Biz Muhammed'i yani Hazreti İsa hayattayken bilmiyorduk ki aramızda yaşıyor. İnsanların görmediği falan böyle birisi diye o bir meleği anlatıyor diye böyle itirazlar da var. Dolayısıyla bu polemik uzar gider. Kesin bir şey söylemek mümkün değil. Bunun üzerinden de hele hele böyle polemiğe şartlanmış bir Yahudi Hristiyanı ikna etmek zorundayız. Ee, bence çok çok güç Yahudi ve Hristiyanların Diğer peygamberlere bakışı nasıldır Yani kendinden önceki peygamberleri kabul ederler Yahudiler İsa'yı kabul etmezler Efendimiz'i kabul etmezler Hristiyanlar da keza Efendimiz'i kabul etmezler Bunların içinden o Araplara gönderilmiş bir peygamberdir Diye efendim Kendileriyle ilişkilendirmeyecek Biçimde kabul edenler vardır Ama bu bir iman değildir ee, Genel olarak bakışları budur Çünkü Efendimiz'i kabul etmeleri demek Araf suresindeki ayette olduğu gibi Efendimiz'e artık ittiba etmeleri, beraberinde getirdiği Kur'an'a inanmaları ve onun arkasında yer alıp ona destek vermeleri demektir. E bunu bu resmen Müslümanlaşmaları demektir. Bizimle artık kardeş olmaları demektir ki böyle bir şeyi bu insanlar göze alamayacağı için en fazla en saygılı olanı e, ne der? Muhammed bir peygamberdir der, takdir eder, hürmet gösterir. Ama Araplara size gönderilmiş, sizin peygamberiniz diyerek bu şekilde daha barışçıl bir tutum sergilemeye çalışır. Efendim İncil'e bakışı ve Hristiyanların Yahudilere ve Tevrat'a bakışı nasıldı? Bu şekilde yani Hristiyanların Tevrat'a bakışı ya da Ahdi Atik'e bakışı o aslında İsa'ya hazırlıktı diyorlar. Ahdi Atik, Ahdi Cedi'de bir hazırlanma dönemiydi diyorlar. Musa İsa'yı müjdelemek için gelmiştir. Son peygamber Mesih İsa'dır. Anlayış bu. Yani Efendimiz'e ait olan makamı onlar İsa'ya veriyorlar. Bu şekilde. İslam'a karşı onlar birbirlerinin dostu ve yardımcı olarak hareket ediyorlarsa kendi inanç prensiplerine çok da itimat etmediklerini söyleyebilir miyiz? Bu açıdan Tevrat ve İncil sadece bir formalite ürünü müdür? Yok. Bunların içinden hakikaten kitabına, öğretilerine, geleneğine bağlı olan çok E, gözü Kara samimi Efendim duyarlı bu ısrarcı ısrarla yani o bağlılığını sürdüren insanlar var bir kısmı gelenek diye böyle devam ediyor e, Vaftiz edilmiş işte vaktiyle hasbel Kader e, bir aidiyet var ama tamamen seküler hayatında kilisenin de sinagogununda Efendim dinin de bir yeri yok İsa falan belki Bir kültür olarak folklorik bir gerçeklik taşıyor onun hayatında. Ötesi yok yani. İşte Christmas'larda falan gidiyorlar kilise önünde iç, içiyorlar, ediyorlar falan böyle. Forma, tamamen formalite, ruhu, içi, özü tamamen boşaltılmış, folklorik bir yapı olarak birçoğunda yaşıyor. Bir kısmı zaten böyle şeylere inanmıyor. Zaten dinle bütün çöpleri atmış durumda. Evet. Kur'an'a abdestle dokunulup dokunulması meselesindeki esas nedir? Bu bizim konumuz değil. Abdestle dokunulmalı sadece. Onu söyleyebiliriz. Bunu ayetle ispat edenlere karşı olan görüşlerde. Ayetle bunun ispatı zordur. Bu daha çok e, hadisle ve müştehitlerin e, içtihatlarıyla, sahabenin görüşleriyle sabit olan bir şeydir. Bu konuda merfu hadis de vardır. Ama ayetle temellendirmek e, polemikte işe yaramaz. Selamu aleyküm hocam. Kur'an başta baş, başka Başta bir kitap olmadığı halde gelen ayetlerde bu kitap apaçık bir uyarıcıdır veya yine Kur'an için kitap ifadesi kullanılıyor. Bunu nasıl açıklayabiliriz? Kur'an-ı Kerim levh-i mahfuzdan, ümmül kitaptan inme bir kitaptır. Makabli itibariyle kitap denir. Keza geldiği gibi yazılıyor, yazılacak mabadi itibariyle. Ya bi'itibari makan yahut bi'itibari mayekun mecazen ona kitap denir. Bu da gayet makuldur. Dil efendim kültürü, örfü çerçevesinde neshedilip Kur'an'a dahil edilmeyen ayetler var mıdır? Vardır. Neshedildiği halde Kur'an'da olan ayetlerin geçerliliği nasıldır? Neshedildiği halde Kur'an'da olan ayetlerin geçerliliği nasıl güncellenmesi? Bunlar hukuken fıkhen geçerli değildir ama onun dışında ahlaki olarak efendim tarihi olarak lügavi olarak Bunlardan her türlü istifade ederiz, ediyoruz da. Yoksa bunların hiçbir etkisi, geçerliliği yoktur demek değil. Sadece fıkıhta onlar uygulanmıyor. Çünkü alternatifleri var. Ali İmran suresinde geçen ahitleşme ve şartlarından bahsedebilir misiniz? Şartları diye bir şey yok. Ahitleşme. Le tukminun ne? Varatan sorun ne? ona iman edecek ve destek olacaksınız diyor okudum zaten ayet-i ayrıca bir şartı yok İznik konsilinde ruhbanlar pek çok İncil mevcut olduğundan onları en aza indirmek için toplandılar bir kargaşa çıktı ve masanın üzerinde kalan 4 İncil'e tabi olundu bu doğru mudur işte yani şeyinle imparatorun kılıcıyla korkusuyla buna razı oldular ve yok ettiler koğuşturdular ortadan kaldırdılar bu çağda ehli kitap diye kimleri isimlendirebiliriz evet yani ateist olmayan hristiyanları yahudileri ehli kitap olarak isimlendirebiliriz tevrat varken zebur geliyor ve tevrat halen kullanılmaya devam ediyor yani tevrat zebur ilişkisi zebur zaten vaazdır neşide güzel vecizeler güzel sözler hikmetler yasa getirmiyor yani tevrat yasadır Levirliler kısmı baştan aşağı yasadır. Dolayısıyla çelişen bir şey yok. Eyüp neşidesi var. Başka daha birçok peygamberin neşideleri var. Efendimiz'i zaten tanıyorlardı, biliyorlardı. Dürüst kimliğini biliyorlardı. Efendimiz ona Hira'daki müşahedesini, deneyimini anlattığında hemen anladı yani. Bu bu namustur dedi zaten. Bu Yahudi yani Musa'ya gelen melektir ya da kitaptır, vahiydir diyerek onu orada hemen anladı zaten Kur'an'da söyler ve innehu lefizubri levverin şuara 196 ve innehu lefizubri levverin o öncekilerin kitaplarında vardır onlara İsrail oğulları alimlerinin bunu bilmesi yetmiyor mu Bakara suresinde de vardır onlar kendi çocuklarını tanıdıkları gibi aslında peygamberi tanırlar Varaka tanıdı işte Selman tanıdı Abdullah bin Selam tanıdı Daha bir çox Necran Hristiyanları tanıdı. Onun için beddua alaşamadılar. Əcməin <gülüyor> və